nefsani ve şehvani donatılmış, çepeçevre kuşatılmış olan insanın nefsindeki kötü hastalıklardan birisi de haset hastalığıdır. Haset, bir Müslümanın kendisinde bulunmaması gereken en kötü hastalıklardan birisidir. Haset dendiği zaman şunu anlıyoruz ki bir insanın kendisinde olmayan başkasındaki herhangi bir şeyi kıskanması ondaki bu hasletin olmamasını istemesi kendisinde olmayan veya kendisinde olan herhangi bir haslet başkasında olduğuna kabullenememek hastalığın ta kendisidir haset hastalığı budur değerli kardeşlerim peygamberimiz biz ümmetine kardeşler olmamızı Kardeşler olarak Hep fedakarlık içerisinde Olunması gerektiğini emrediyor Ve buyuruyor ki Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde Sizden biriniz Kendi nefsi için istediğini Kardeşi için de İstemedikçe Kamil manada Müslüman olamaz Yani bir insan Kendine neyi arzu ediyorsa Aynı şeyi Kardeşine de arzu etmesi lazım Ama bir insan kendisinde olan veya olmayan herhangi bir şeyin başkasında olmasına tahammül gösteremiyor ise bu insan haset sahibi bir insandır. Hasette önemli bir hastalıktır. Alimler hasetin nasıl insanda oluşacağına dair çeşitli görüşler sunmuşlardır ki bunların içerisinde dikkat çekenler şunlardır. Birincisi Hasedin kendisi insandaki psikolojik bir hastalıktır Ruhi bir hastalıktır Bu hastalığın tedavi edilmesi gerekir Bu hastalık neticesinde Haset eden bir insan Haset ettiği kimsede, kimseden daha fazla Kendisine zarar verir Çünkü bir hastalıktır Bu hastalıkla Taşıdığı bu kötü düşüncelerle haset ettiği kimseye bir zarar veremeyeceği gibi yalnızca kendi kendini yeri bitirir. Peygamberimiz hasedi bir hadis-i şerifle buyuruyor ki ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri bitirir. Ve bundan dolayıdır ki haset öyle bir hastalıktır ki haset hastalığına tutulan bir insan sadece kendi kendine dövünür. Kendi kendine Üzüntüye sebep olur ve bütün bunların sonucunda da kendisinde bazı hastalıklar meydana gelmiş olur. Çünkü bu hastalığın kendisi insandaki psikolojik bir vakadır. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz bir başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki, mümin kulun kalbinde haset ile iman bir arada bulunmaz mümin insanda bulunmayacak ender özelliklerden birisi hasettir. Eğer kalbe haset girmiş ise orada iman barınamaz. Ya da iman tam olarak yerleşmiş ise orada haset duramaz değerli kardeşlerim. Peki haset hastalığı ilk defa nerede ortaya çıkmıştır? Gökyüzündeki ilk haset şeytanın hasedidir. Şeytan Adem aleyhisselam'ı Kıskandığı için kendisine secde emredildiği halde sırf haset hastalığından secde etmedi. İlk hasetçi, ilk kıskanç şeytandı. Yeryüzünün ilk hasedi ise Hazreti Adem'in çocukları Kabil ile Habil arasında gerçekleşti. Kabil, Habil'i kıskandığı için onu öldürdü. Ve böylece yeryüzündeki ilk günah da ortaya çıkmış oldu. Değerli kardeşlerim, haset birinci sebebi insanın kendisinde bulunan aşırı ihtirastır. Herhangi bir şeyi elde etme tutkusu, bir insanın kendi kendine yetmeyip hep daha fazlasını istiyor olması haset hastalığının kıskanç hastalığının birinci sebebidir. Bunun dışında bu bir insanın cimri olması kendisinde haset doğurur demişlerdir. Bir insan yaratılış itibariyle eğer kendisinde başka, başka hastalıklar var ise bu hastalık başka hastalığı doğurur. Bir hatası varsa bu hatadan başka hatalar neşet eder. Onun içinde bir insandaki cimrilik kendisinde kıskançlığı doğurur. Bundan başka bir insanın başkasına karşı kin gütmesi, düşmanlık beslemesi, haset hastalığının ortaya çıkmasının bir başka nedeni var. Bir başka nedenidir. Eğer birilerine düşmanlık beslemiş ise ki kardeş olması gerektiği halde bu kendisinde bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Bundan başka insanın kendisini başkalarından üstün görme hastalığı, ucup hastalığı her şey sadece bana layık. Bir tek bu bende olmalı. Her şeyi bir tek ben bilmeliyim. Bir tek benim söylediğim doğru olmalı. Düşüncesi başkalarına hasede sebep olur. İnsanı haset hastalığına düşürür. Bir bilgi sahibi insan çok bilgili olsa bile başkasının da aynı şekilde bilgi sahibi olmasına tahammül edemez. Bir ticaret erbabı kendisiyle aynı mesleği yapan insanların aynı iş yapmasını tahammül edemez. Onun için alimler demiştir ki haset en fazla aynı meslekten olan insanlar arasında oluşan bir hastalıktır. İnsan kendisi gibi aynı yerde yaşayan aynı şartlara sahip, aynı özelliklere sahip insanda aynı şeylerin bulunmasını istemeyeceği için yani meslektaşlar arasında oluşan bir rekabet sonucu doğan bir hastalıktır. Başka bu hastalık aynı zamanda insanın kadere tahammül gösterememesi. Allah Teala kendisine kendisine rızık tayin etmiş, kendisine bir ömür tayin etmiş, kendisine bir yaşam stili yaşam birimi takdir etmiş Allah. Ama Allah'ın Kendisine takdir ettiği bu taksimata razı olmayan insan işte bu taksimata razı olmaması sonucunda bu hastalığı ortaya çıkar. Aynı zamanda bu hastalık nefsinde azgınlığı sonucu çıkar. Hiçbir şeyle yetinmeme, her şeyin daha fazlasını isteme, nefisteki azgınlık başkalarına da haset hastalığını meydana getirir. Değerli kardeşlerim, Haset aynı zamanda insandaki makam ve mevki hırsının tutkusunun bir sonucudur demişler. Çünkü hep baş olma hevesi, başkalarını kendisiyle beraber görmeme bir numara olma hastalığı, insanlarda işte bu haset hastalığına neden olur. Haset hastalığı da sadece sahibine zarar verir. Haset olan insan bir kere Allah'ın takdir ettiği sonucu değiştiremez. Kendisi çatlasa da patlasa da Allah ne takdir etmişse o olacak. Kendi düşünceleriyle Allah'ın başkalarına verdiği imkanı, nimeti alamayacağına göre bunun sonucunda da o insan sadece kendini perişan etmiş olur. Onun içinde aynı zamanda alimler demiştir ki hasededen insan kendi kendini yıpratır. Sonra haset ettiği kişiye karşı kişilik haklarına tecavüz edeceği için kul hakkına girer. Aynı zamanda o insanın sinirleri tahrip olur. Hep düşüncesi, zihni bir başkasıyla savaş halindedir. Sinirleri tahrip olur ve sonunda da bu insanın ömrü azalır demişler. Ve onun için demişler ki bir insanın haset hastalığından korunması için... Hasede düşen bir insan kıskanılan bir insanın yapması gereken şey öncelikle hep Allah'a dua etmesi hani Felaknas surelerini okuması dua etmesi bundan başka maruz kaldığı bu tutuma karşı sabır göstermesi bu Allah'ın bir imtihanıdır imtihan Allah'tan gelmiştir onun için Allah'ın bu takdirine rıza gösterip durumu Tevekkülle karşılaması aynı zamanda kendisine karşı bu kötülük duygusu besleyen insanı yok kabul etmesi bir de kıskanılmaya sebep olacak durumları gözden ırak etmesi yani deyim yerindeyse kamufle olması birilerinin gözünün içine soka soka kıskanılmaya neden olacak işler yapmamalı. Ve bütün bunların sonucunda bu durumun Allah Teala'nın kendisini imtihan için gönderdiği bir musibet olduğunu bilerek bu duruma rıza göstermesi ve bunun sonucunda da varsa varsa bir hatası bu felaket karşılığında tevbe ederek Allah'tan af dilemesi. Çünkü bir imtihanla karşı karşıya Allah kendisini felaketle sınadığına göre bu an onun içinde duasının kabul olduğu bir an olduğu düşüncesiyle günahlarını tevbe etmesi. Değerli kardeşlerim Peygamberimiz haset hastalığı ile ilgili buyuruyor ki mümin imrenir münafık haset eder. Burada haset ile imrenme arasında da bir çizgi vardır. Bir insan hayır olduğu zaman başkalarında gördüğü herhangi bir hayra imrenmesi, Allah'tan aynısını kendisi için de istemesi güzel bir haslettir. Kötülük ise dünyalık durumlarda bir insandaki nimetlerin aynısını istemesi mekruh görünmüş ama uhrevi ahirete yönelik, yönlerdeki güzellikleri istemesi de kendisi için hoş karşılanmıştır. Değerli kardeşlerim ve peygamberimiz başka bir hadis-i şerifinde de hasetle ilgili buyuruyor ki haset edenler benden değildir. Ben de onlardan değilim. Değerli kardeşlerim bu noktada şu hususta son derece dikkat çekilicidir ki bir insan mazluma benzeyen bir zalim ancak haset ettiği zaman ortaya çıkar. Görüntü itibariyle mazlumdur. Ancak ancak haset ettiği için çok yokluk içerisinde olsa bile mazlum pozisyondaki olan insan da nihayetinde bu durumundan dolayı zalim hale gelmiştir. Ve işte bir insan Allah'ın takdirine rıza göstermediği zaman... Allah'ın takdir ettiği herhangi bir duruma kendisindeki de başkasındaki de olan bu durumlara rıza göstermediği zaman bir insan bir insan bunun sonucunda bunun sonucunda bu hastalığa düşmüş olur. Tabii ki bir insan haset ettiği insana karşı düşmanlığı neticesinde kim besler, kini de kendisinde aynı zamanda intikam hastalığına götürür. Yani bu haset sadece durduğu yerde durmaz. Haset ettiği bir insanla belli bir süre sonra öyle bir savaş haline gelir ki ortada artık kan dökülür. Eğer haset ettiği husus belli bir noktadan öte geçmiş ise bu haset hastalığı arttığı zaman arada bir intikam, bir hırs sonucunda da olumsuzlukları hep birlikte yaşanmış olur. Hazreti Enes'in rivayet ettiği bir hadis şerif diyor ki bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Mescitte otururken buyurdu ki birazdan içeri cennetlik bir zat gelecek. Hepimiz heyecan içinde bu zatın kim olacağını beklemeye başladık. Gelen kişi Ensar'dan bir zattı. Bu zat. Geldi bir süre sonra ertesi gün aynı hadise tekrar etti. Peygamberimiz yine cennetlik bir kişi gelecektir. Yine o zat geldi. Üçüncü defada üçüncü defada aynı şeyi tekrar edince yine Abdullah İbni Amr Hazretleri geldi. Ben bunun evine gidip bizzat yakından görmeye karar verdim. Cennetlik bizzat nasıl yaşar? Ne yapınca cennetlik olunur? Evinde kaldım. O süre içerisinde kendisinin çok olağanüstü bir ibadetlerinin olmadığını gördüm. Gece kalkıp namaz kılmadı. Fazladan bir ibadet de yapıyor değildi. Ben de merak ettim. Kendisine dönüp dedim ki, Peygamberimiz sen niçin övüyor? Sen de gördüğüm kadarıyla çok ağam şaham bir ibadetin yok. Neden Peygamberimiz seni övüyor dediğinde... Kendisi cevaben diyor ki ben hayatımda hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine evet şimdi anlaşıldı. Demek ki sene bu makama bu dereceye ulaştıran bu. Kalbinde hiç kimseye karşı haset duygusu, kıskançlık duygusu, başka rivayetlerde de kin duygusu beslememesi olarak gösteriliyor. Yine bir rivayete göre Hazreti Musa, salih bir zata imreniyor. Sonra Allah Teala'ya bu zatın kim olduğunu sorduğunda kendisine buyruluyor ki bu zat şu özellikleriyle bu mertebeye ulaştı. Birincisi hiç kimseye haset etmedi. İkincisi ana babasına asi olmadı. Üçüncüsü de söz taşımadı. Bu üç tane özelliğinden dolayı bu insan imrenilecek imrenilecek bir mertebeye ulaştı değerli kardeşlerim ve işte bunlardan dolayıdır ki haset eden bir kimsenin durumu şu insana benzetilmiştir elinde bir silah karşısındaki düşmana mermiyle ateş ederken o merminin sıçrayıp kendisine gelen insan ve sekip kendisine dönen mermi vücudunun herhangi bir yerini yararıyor. Ardından ikinci defa aynı işi tekrar ediyor. Yine mermi sekip kendisine geri geliyor. Üçüncü defada yine aynı tekrar ettiğinde yine düşmana diye sıktığı mermi kendisine dönüyor. İşte bu insanın hali haset eden bir insanın halidir. Çünkü bu insan yaptığı her kötülükle Karşıya düşmanlık yapıyormuş gibi görünse bile esas itibariyle kendisine zarar veriyor. Çünkü bu insan kendi kendini dünyada helak ediyor. Ahirette ise çok daha büyük bir durumla karşı karşıya dünyada kendini azap ediyor. Ahirette de o insana sevaplarını bağışlamış. Eğer sevapları bitmiş ise de günahlarını üstlenmiş oluyor insana haset ettikçe karşılığında karşılığında böyle bir kötülükle böyle bir muameleyle karşı karşıya olmuş oluyor. Yine değerli kardeşlerim bir başka hadis-i şerifte peygamberimiz hasedi anlatırken buyuruyor ki eski milletlerden size iki kötülük kaldı. Bunlar haset ve kin hastalığı. İşte bunlar bu iki hastalıklarından dolayı hem insanları haset ediyor, hem de başkalarına kim besliyor olmalarından dolayı dinlerini yıktılar. Allah bizleri bu hastalıktan muhafaza eylesin. Tabi haset ve kıskançlık dendiği zaman güzel olanı uhravi işlerde insanın daha iyilere nail olabilmek için imrenmesi hoştur dedik bir durum vardır ki o da farz olan kıskanmadır. O kıskanmada insanın hanımını başkalarından kıskanması hanımının tek başına çarşı pazar dolaşması başka erkeklerle görüşmesi konuşması ve başkalarıyla karşılaşmasından kıskanması mümin olmanın gereğidir. Aksi durumda zaten aksi durumda hadis-i şerifin tanımıyla deyüz olarak tanımlanıyor ki Peygamberimiz Allah Teala cenneti yarattığında hanımını kıskanmayan deyüz kimse senin kokunu bile duyamaz diye Allah Teala cennete vahyetmiştir. Deyüz olan kimse hanımını kıskanmayan tabi bu kelime belki dilimizde daha ağır olarak düşünülüyor ama esas itibariyle Hanımını kıskanmayan bir kimsenin durumu cennetin de kokusunu alamayacak şekilde cennetten uzak kalmasıdır değerli kardeşlerim. İşte bütün bunlardan dolayı Peygamberimiz buyuruyor ki insanların gizli hallerini araştırmayın. Belki sizin bilmenizde yarar olmayan Belki insanın mahcup olacağı durumlar olabilir, taharri insanın özel hallerini araştırmayın. Sonra varsa kusurlarını görmeyin. Belki yaptığı hataya pişman ama siz onu görüp de teşhir etmeyin, hatalarını görmeyin. Sonra düşmanlık ve haset etmeyin. Mümin, müminin kardeşidir Asla kardeşine düşmanlık etmez Ona haset de etmez Birbirinizi Kardeş gibi sevin Birbirinizi çekiştirmeyin Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez Ona yardım eder Onu kendinden aşağı görmez Müminin özellikleri budur İşte bunlardan dolayı Mümin insan ...her türlü kötülükten uzak durması gerektiği gibi... ...haset hastalığından da uzak durmak gerekir. Hasedin doğurduğu bir başka özellik de... ...bir başka hastalık da kibir hastalığıdır. Haset eden insan kibire düşer. Bunun sonucunda da haset ettiği insandan öğreneceği bir hayır, iyilik varsa onu yapmaz. Hatasını düzeltmişse söylemez... İtibar etmez. Eğer uçurumdan aşağı yuvarlanıyorsa bile haset ettiği insana tenezzül etmediği için onun kurtarmasına bile aldırış etmez. Haset dünyevi ve uhravi her türlü kötülüğün hastalığın başıdır. Haset eden insan her zaman Rabbine haline şükretmeli. Bu hastalıktan kurtulması için de her zaman dua etmelidir. Ve bunun sonucunda da haset hastalığına tutulan insan hep daha fazlasını arzu ettiği için tüm dünyalar elinde olsa doymaz. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir hırsla dolu olur. Ama kalbi bu tür hastalıklardan ari arınmış olan insanda en küçük de en az da yetinmesini bilir ve en basit şeylerle de mutlu olur. Böylece Allah'ın rızasına ulaşmış olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.